Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Ben Pelin Cengiz, bu hafta Ekonomi Ekoloji Programı'nı stüdyoda gerçekleştirmeye çalışacağım. Malum geçtiğimiz haftalarda, aylarda Çernobil dizisi epey ses getirdi... Hatta geçtiğimiz günlere özellikle sosyal medyada ve bir takım kaleme alınan yazılarla birlikte tam manasıyla damgasını vurdu diyebiliriz bu dizi 5 bölümlük bir mini dizi 1926 Nisan 1986'da gerçekleşen Çernobil faciasını konu alıyor ee, tabii e, dinleyicilerimizin de çok yakından bildiği üzere Çernobil insanlığın kendi eliyle e, yarattığı en büyük felaketlerden biri e, yeryüzünde. Tabii bununla ilgili e, dizinin e, işlenişiyle ilgili... Ee, i̇deolojik olarak da epey bir e, tartışma e, oldu ancak tabii e, gerçek şu ki e, yöneticiler dönemin siyasetçileri bu felaketi e, gizleme e, konusunda e, olup bitenlerin e, kamuoyuna aktarılması e, konusunda e, aktarılmasının e, gizlenmesi e, konusunda e, epey çaba e, sarf etti diyebiliriz bu konu üzerine epey e, yazmış çizmiş okumuş e, biri olarak da açıkçası e, dizinin de e, gerçeğe e, son derece yakın olduğunu söyleyebilirim elbette bu benim e, kendi görüşüm İzleyenler de e, takdir edeceklerdir e, herkes kendi düşüncesiyle tabi şimdi o günlerde hep e, hafızalara kazındı e, Türkiye'de de Maalesef bakanından başbakanına hatta cumhurbaşkanına siyasetçiler kendilerinin neredeyse radyasyonun zararsız olduğunu anlatmaya adadılar. Malum herkesin gözünün önünde o sahneler çaylar içildi, fındıklar yendi. Gerçeğin inkar edilmesi, gerçeğin saklanması üzerine Türkiye'de de o yıllarda yoğun bir çaba Sarf edildiğini söyleyebiliriz bu 86'da ve sonrasındaki kısa dönemde yaşandı ama etkileri hala daha devam ediyor 86'dan hemen günümüze geçen haftaya geliyoruz ne oldu geçen haftalarda aşağı yukarı son bir haftanın meselesi bu Kuzey Kutbu'nda Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait bir deniz altında yangın çıktı bu aslında Rusya tarafından çok gizli tutulan bir denizaltıymış. Sonradan öğreniyoruz. Yangında 14 denizci hayatını kaybetti ve hayatını kaybeden bu denizcilerin... Ee, ...aslında küresel çapta bir felaketi e, önlemek için kendi hayatlarını feda ettikleri yönünde... E, ...Rusya'dan e, işte üst düzey makamlar, askeri yetkililer böyle bir takım açıklamalar yaptılar. Neden önemli bu bizim için? E, bu denizaltı bir nükleer denizaltıydı ve nükleer yakıtla e, çalışıyordu. Ve e, bu yangın e, sonrasında tabii uluslararası kamuoyunda bir takım spikülasyonlar yükselince... E, Rusya e, Kremlin dedi ki bu bizim ulusal güvenlik meselemizdir e, Ayrıntılar e, devlet sırrıdır Dolayısıyla bu denizaltıyla ilgili bundan sonra herhangi bir açıklama yapmayacağız Dolayısıyla gene bir bilgi e, saklama Gene e, kamuoyundan e, şeffaf olmayan bir e, süreçle e, durumdan e, sıyrılma hadisesi e, yaşandı diyebiliriz Şimdi tabi lafı e, bizim e, buralara doğru getirecek olursak Doğu Karadeniz bölgesinde de yine geçtiğimiz haftalarda normalin çok üzerinde radyasyon tespit edildiğine dair bir takım iddialar var. Nasıl ortaya çıktı bu? Özellikle Doğu Karadeniz'in ordu Artvin. Hattında bu yüksek radyasyonun tespit edildiğiyle ilgili bir takım çalışmalar var. Şimdi biz bütün bu gelişmelerin ayrıntısı gazeteci... Ömer Şan da aynı zamanda Derelerin Kardeşliği platformunun da yönetim kurulu üyesi, gazeteci bir dostumuz. Bu konuları kamuoyuna taşımaya çalışıyor ama maalesef sıcak siyaset bu tür konuların konuşulmasına izin vermiyor. Ömer Şan telefon hattımızda. Ömer Bey günaydın. Merhaba, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Herkese şey iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size iyi günler, merhabalar. Şimdi ben açıkçası çok fazla yani bu iki örneği verdim ama ben esas itibariyle bu Doğu Kore Deniz'de son haftalarda radyasyon yüksekliği ile ilgili gelişmeleri başından itibaren siz aktarın istiyorum. Bu nasıl ortaya çıktı? Nasıl ölçüldü? Nasıl tespit edildi? Buradan başlayarak bize aktarırsanız çok seviniriz. Evet tabii ki. Şimdi öncelikle tabii Çernobil'den söz ettiniz. Çernobil'in etkileri ve sonrasında yaşananlar, siyaseten yaşananlar, bilimsel olarak, bilim insanı olarak inandığımız insanların anlattıklarını, yaşadıklarımızı belirterek çok sıkıntılı bir süreç aslında. Fakat işte toplumdan saklanan bazı gerçekler, işte raporlar oluşturulmaya çalışılan algı yönetimi, ve bunun gibi bir sürü siyasi uzantıları, akademik uzantıları da maalesef. Diyeceğim. Maalesef, evet. Evet, böyle bir sıkıntı var. Yani geriye baktığımız zaman 30-40 yıllık bir süreçten söz ediyoruz. Yani kısa bir araştırma yaptığımız zaman 1986 öncesinde özellikle Lesemi'den söz edeceğim. Çünkü Lesemi bugün de hmm. önemli bir şey var. Ee, çocukların e, lösemi hastası çocukların tedavisiyle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. LESM'de biliyorsunuz, onları anlatmayacağım. Evet. %0.7 olan e, lösemi vakaları 1986 sonrasında yani 86 ve 87, 88, 89 diye devam eden sayıda şey de %2'ye çıkıyor. Bakın, hmm. bu kısa vadeli olan şey. Aslında Çernobil'in yani radyasyonun bizim üzerimize yağan, Çernobil vakasını yaşamış ve üzerine yağmurlar yağan. Çay tarlalarında çay toplayıp işte lahana içen birisi olarak bunu yaşayarak, görerek, içinde bulunarak anlatıyorum bunları. Hı hı. Hem okuyarak tabii ki bunları da nereye gidiyoruz. Daha çok o sürecin yani 5, 6, 7, 10 yıllık sürecin sonrasında esas sıkıntıların ortaya çıkacağını biliyoruz. Yani 10 yıllık süreçte zaten bir Kuluska dönemi diyelim ilgili. çünkü etkilemiş olduğu organizmalar, işte DNA'lar veyahut da e, sistemle ilgili sıkıntılar 10 yıl sonra bize görünmeye başlıyor ki Söyleyorsam'ı vakalarından tutun bilmem nere kadar devam edip gidiyor. Hı hı. Şimdi o, o Çernobil'in bu etkilerine hiç değmeyelim. İşte tüm günü çektiler bilmem gerçeğe yakında bir sürü raporlar var. Fakat dönüyoruz böyle tarafa doğru. Şimdi daha e, eskiye gidip mesela biz e, Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme Kurulu e, üyesiyim. İşte bir dönem sözcülüğünü yaptık. Devam ediyorum yine. Şimdi buna da sürekli gündeme getirdiğimiz bir konu vardır. Yüksek gerilim hatları Maalesef esterle esteri zannediyor insanlar ki dereden suyu alıyor, işte tünelle kilometrelerce tünelle Ekosistemden bağını koparıyor, işte geliyor tekrar suyu dereye veri. Böyle anlatıyordu. İşte bir aralar orman ve su işlerinin başında bulunanlar böyle anlatıyordu insanlara. Ama biz sürekli şunu belirttik. Siz de çok yakinen yazılarınızda ve programlarınızda dile getirdiniz. Peki bu pestlerde üretilen enerjiyi insanlara nasıl ulaştıracaksınız? Çikolata ve ayakkabı kutularında ulaştırmıyorsunuz bunları yani. yani. burada bir yüksek gerilim hattı oluşumu var. Zaten bu bölge yani Doğu Karadeniz bölgesi, Gürcistan ve e, o güzergah üzerinden gelip de e, Doğu Karadeniz'i boydan boya İç Anadolu'ya geçen bir enerji hattı üzerinde zaten. Böyle bir coğrafi yapıya sahip. Ve buradan geçen bakın 2007 ile 2007 arasında tespit edilen 7 ilde Doğu Karadeniz'deki 7 ilde 15.300'ün üzerinde kanser vakası tespit ediliyor. Şimdi çok daha ilginç bir noktaya geleceğim. Bu tespit ediliyor ama 2009'dan sonra özellikle 2009-2012 arasında da bunların şeyleri tutuluyor. Sağlık Bakanlığı. E, dünyasında işte doğumlardaki bilmem e, sakat doğumlar veya da belirli e, dağılı şeylerle ilgili ondan sonra artık bunların kamuoyuna açıklanması, tutulması ve gizli olarak yürütülüyor. Bakın 2012'den sonra kanser vakalarıyla ilgili resmi herhangi bir veri kamuoyuna açıklanmamıştır. Hmm. Evet. Bu bunlar tutulduktan sonra bakın bu arada 2000 ile 2007 arasındaki bu tespit edilen 15.300 vakadan sonra, TÜBİTAK tat destekli İçiden 14 öğretim görevlisi bir araştırma yapıyor. Yüksek gerilim hastalarının işte bu bölgedeki kanser vakalarına ve o bölgedeki ekosisteme olan e, etkileriyle ilgili iki buçuk hmm. yıl sürüyor. Evet. Ve bu iki buçuk yıl içerisinde bakın e, yüksek gerilim hastara art binden, Giresun'a kadar olan bölgede e, yaklaşık 250 kilometrelik yüksek gerilim hattı var ve bu 250 kilometrelik yüksek gerilim hattının 600 metre sağda solundaki bitki türleri veya da yaşam alan ne, ne kadar yaşanıyor? İşte yayla da, e, dağda, bayırda, ova da insanlar ve oradaki bitki türlerinin e, olumsuz etkilendiği yani olumsuz etkilendiği derken yaşama ee, sınırlarını etkilediği şekilde sağlığını ve da işte oluşumunu bitkilerin etkilediği şeklinde raporlar tutuluyor. Bakın çok daha ilginç nokta var. Şimdi bizim esas e, ilgilendiğimiz nokta bu aşamada bu. Bölgedeki 558 sunum nesinden e, kanserojen etkili ağır metaller var mı yok mu diye ölçüm yapılıyor. Yani bunların içinde arsenik, 290'da kurşun, 306'sında selonyum tespit ediliyor ama bu tespit edilen oranlar Dünya Sağlık Örgütü'nün limit değerlerinin neredeyse iki katının üzerinde raporda yer alıyor. Evet. Şimdi bu rapor ne oluyor? Evet bu rapor 2009'dan sonra 2019 Şubat'ta 9 Şubat tarihinde 23. dönem 4. yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. 80 sayfalık bir tutanak oluşturuyor 2008 Birleşim'de ama bu sadece orada kalıyor. Yani bu rapor hazırlayanların e, masasının üstünde diğer taraftan da mecliste büyük bir e, işte 80 sayfalık bir tutanağın bir bölümünde yer alıyor. 30 milletvekili 7 imzalamış bunu. Evet. Şimdi bir <gülüyor> yapıyoruz, dönüyoruz, geliyoruz günümüze. Evet. Günümüzde evet nez projeleri, yeşil yol projesi. Ve proje demeyin, yeşil yolda böyle bir proje yok. Yeşil yol çalışması. Evet. Çünkü proje olsa ortada bir işte yargı durumu olacak Proje olmadığı için ne mahkemeye dava açabiliyorsunuz, ne bir başka bir çalışma yapabiliyorsun. Proje yok yani ortada. Hı hı. Sadece bir çalışma ve adına işte yeşil kalemle çizilmiş yeşil yol deniyor. Ve burada bakıyoruz bu yeşil yol güzel sağında, solunda. Maden aramaları işte nedir altın madeni çeşitli diğer madenlerdir işte Arddin'de e, görmüş olduğunuz gibi Cenya e, e, civarında Ceratkepe'de işte e, Rize'nin bir kısmındaki burada işte o Anzer balonun üretilmiş olduğu Anzer yaylası da bu e, ruhsatlandırmaların içerisindedir. Diresim'de e, Ordu'nun Fatsa ilçesi ve özellikle de bu bölgede maden arama çalışmaları işte oradaki maden çıkarma çalışmaları ve diğer çalışmalarda yaparken orada Faksa'dan gazeteci arkadaşımız yine de Dekap'ın yürütme kurulunda birlikte görev aldığımız ve o bölgedeki Hester'le ve diğer bu tür maden çalışmalarıyla yakından ilgilenen Osman Güvenalp arkadaşımız zaten eşini de hem bu Çaynabı bağlı onu da tespit ettiği bir yargı kararıyla ortaya koyduğu Çaynabı bağlı kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği için bu konuda çok hassas arkadaşımız evet. özellikle de bu bölgede bu çalışmaları yaparken Avrupa Birliği'nin ortak gözlem ve izleme merkezi var hı hı. Burada, buranın mesela bu ölçümler Türkiye'nin her bölgesindeki yine e, ölçüm istasyonlarına bağlı olarak e, gerçek zamanlı saatlik, haftalık ve e, aylık e, ölçümlerde bulunuyor. Şimdi burada dikkatimizi çeken e, Sayın Güvenalp'in e, uyarısıyla dikkatimizi çeken şu oldu. Bu bölgede özellikle Giresun, Ordu, Giresun, e, Artvin hattı üzerinde bazı noktalarda işte Trabzon merkezi geçen ay 26'sı ve 30'unda Trabzon merkezinde daha öncesinde Mayıs 17, 18 ve 20'lerinde Ordu merkezinde aşırı derecede bir ölçüm yapılıyor. Radyasyon yani, ölçümü. Tabii radyasyon evet. ölçümü, radon gazı ölçümü. Şimdi evet. size de iletmiş olduğum haritalarda, haritadan izlediğiniz kadar... Bu ölçümlerin etkileri e, nerelere çıktı? Çünkü e, hemen onun ardından e, bu e, Mayıs'taki e, e, değerlerle ilgili e, sosyal medyada veya diğer tarafta e, yerel medyada e, internet sitelerinde yayınlayabildiğimiz haberlerin ardından ve e, ordu valimi bir açıklama yapıyor. Hı hı. E, diyor ki açıklamada ordu valiliği, sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Afet Acil Durum Müdürlüğü'nün KBRN ekibi tarafından şehrimizin 5 değişik noktasında ve Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü bahçesinde bulunan cihaz çevresindeki bu cihaz işte Avrupa Birliği ölçüm merkezinin kullandığı cihaz, eş zamanlı cihaz ölçümler yapılmıştır yapılan ölçüm sonunda çıkan değerlerin normalin altında olduğu görülmüştür. Normal değer mini 50 iken Bizim ölçtüğümüz mikro 40 çıkmıştır deniyor. Şimdi evet o, o anda öyle ölçüm yapabiliyor. Ama bizim endişe ettiğimiz nokta şu halk olarak. Yani biz bu konunun uzmanı değiliz. Yani radyo aktivite konusunda uzman değiliz. Veya diğer konularda herhangi bir, bir uzmanlığımız yok. Ama bizim yaşamış olduğumuz, görmüş olduğumuz, tespit etmiş olduğumuz bu değerleri mutlaka Devletin ilgili yetkili birimleri de tespit ediyor. Bizim istediğimiz şu bu konuda. Hı hı. Ordu'dan bu 40-50 miliradyan ölçtük denilen değer bir anda nasıl 2500'lere çıkıyor? Evet. Yani bakın sabahın 6'sında ve 5.30'unda başlıyor. 8'ine kadar 10'a kadar birdenbire Trabzon'da özellikle Trabzon'la ölçümlerini yayınladım. Ee, hem Twitter'dan hem diğer sosyal medya hesaplarımızdan bir anda 65 binlere nasıl çıkıp da bir anda yok oluyor. E şimdi bu e, yazın e, yaz sıcaklığı nedeniyle bir takım kentlerde işte bu radon gazı sayımının nedeniyle olduğu e, e, e, ifade ediliyor. Ama böyle bir açıklama yok. Yani e, herhangi bir, bir alttaki tedirginliği veya da bizim belirtmiş olduğumuz yazılarımıza, ifadelerimize karşın herhangi bir yanıtlama yok. Sadece Ordu Valiliği'nin böyle bir açıklama yapılmış olması idi. Şimdi burada evet bu bölge zaten Çernobil vakasını yaşamış, buradan hala devam eden hastalıklarıyla beraber yani bırakın onları, yüzleri, binleri, On binlerce insanını kaybetmiş ve hala bu hastalığın pençesinde kıvranırken, bu insanların bu noktaya ne kadar hassas, ne kadar hassas olduklarını bilerek bu bölge insanını en azından rahatlatacak veya hasta neyle beraber, neyle birlikte yaşadığını belirtecek bir takım açıklamalar veya araştırmalar yapılması gerekiyor. Evet. Mesela meclise gelip işte 2010'da 9 Şubat 2010'da meclise gelen bu yüksek gerilim hatlarının etkisi nedir Hı. veya neden birden bire yükleniyor şöyle bir durum söz konusu olabilir bilir mi acaba diye bir e, düşünce asıl oluyor arkadaşlarımız da bizi uyar, uyarıyor bu konuda e, enerji hatlarını biliyorsunuz bölgede e, ki özellikle de e, bu dönemlerde işte yağışların olduğu işte serken hareketlerin olduğu dönemler haricinde Akarsularda pek fazla su bulunmuyor. Yani bu bölgedeki insanlarımız işte o akarsuyla ilgili çalışmalar yaparken derelerde yeterince su bulunmadığından dolayı bu HES projelerinde bölgede biliyorsunuz Doğu Karadeniz bölgesinde 750'ye yakın HES projesi geliştirilmiş. Yani evet. planlanmış düşünülüyor veya da noktası belirlenmiş. Bunlardan işte 100 küsürü çalışmaya başlamış. Ee, hala 70-80'inde çalışma devam ediyor. Bir kısmı engellenmiş bir kısmı yargı süreci bir kısmı proje aşamasında ama mevcut olan projelerde e, e, yeterli su bulunmadığı için sü sürekli su o e, santralleri döndürecek su bulunmadığı için su tutuluyor. Bu suyu e, çalıştırma aşaması ise elektriğin en pahalı olduğu dönemlere denk getirmeye çalışıyor bu santraller. E, i̇şte hem ee, ekonomik olarak kendi e, avantajlarını düşünüyorlar ya evet. acaba bu saatler ama e, en yoğun saatler saat 5.30-6 arasında kullanılacak olan o, o dönemde yoğun bir çalışma mı oluyor da böyle hmm. e, yüksek gerilim hatlarına bir yüklenme oluyor daha sonra bu düşüyor Mesela evet. iki saat sonra, üç saat sonra bu oran yine normal seviyeye devam, seviyede devam ediyor. Hı hı. Şimdi bu bir nokta. Evet. İkinci bir husus, sevgili Güvenat, Osman Güvenat oradan bizi uyarmıştı. Bu hı hı. bölgede çok yoğunlukta uranyum yatakları var. Evet. İşte maden yatakları, kurşunundan tutun bakırından, işte az miktarda da olsa altın, altın. çalışmaları. Hı hı şimdi bu bölgedeki şimdi bir şunu biliyoruz Elbette bu e, rezervler işlenmediği sürece e, böyle bir radyasyon veya radon gazı e, radonun çıkması söz konusu olmayabilir ama buradaki işte dinamiklemelerden tutun da işte nedir yol açmalarda işte e, helerdedeki kilaşmalarda taşacakları biliyorsunuz hı hı. Doğu Karadeniz bölgesinde yapılan e, o bir kısmı ucu bir kısmı da hiç yakışmayan yol nedeniyle 38 milyon ton taş kullanıldı bu bölgede, deniz dolduruldu, balık yuvaları yok edildi tamamen, dinamitlemelerle yapıldı bu bölgeler. O evet. bölgenin topografyası bu dinamitlemelerle tamamen yok edildi. Evet. E şimdi e, Ordu Giresun'da yapılan bir havaalanı projesi var. Yaklaşık 40 milyon tona yakın orada bir dolgu yapılıyor. Şimdi Rize pazarda Rize Arkin havaalanı var. Yine deniz dolduruluyor. Yaklaşık 80 milyon ton taş da oraya. Bu taşlar dinamitlemelerle çıkılıyor. Yani hmm. topografya tamamen bozuluyor, bozuluyor o bölgenin. Şimdi bu dinamitlemelerle e, e, bağlantılı olarak Veyahut yapılan çalışmalarla ilgili bir e, sistem oluşabilir mi? Bunun endişesini yaşıyor insanlar. E, madem e, şimdi bu kadar etkili değil, o bölgenin tamamen coğrafyasını ve iklimini değiştiren e, bir sürü gelişme yaşıyoruz. Nedir lokal yağışlar? İşte Trabzon'da, Aras'ta evet. yaşadığımız, işte o, o, on o, vatandaşımızı kaybettiğimiz, daha önce de yaşayan, işte bu lokal yağışların etkisi nedir? Ya da bu yağışlarla ilgili bir birikme mi oluyor. Bununla ilgili bir sürü e, aklımızda bir sürü sorular var insanların aklında. Acaba bu e, Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi radyoaktivite çevresel izleme haritası hmm. gerçek midir? Gerçekse bizim insanlarımız, bizim yetkililerimiz bu gerçeklik karşısında ne yapıyor? Neden gerçek sessiz değilse, değil mi? Neden, evet. Bu, evet. Neden bu noktalardan? Veri alınmasına e, e, e, izin veriliyor. Şimdi bununla birlikte aynı zamanda bu bölgedeki ve e, Türkiye sınırları içerisinde yer alan işte madensel rezervlerin e, yeraltı kaynaklarının, yeraltı zenginliklerinin diyelim veya <Gülüyor> ortaya çıkarmış olduğu radon gazı etkileri de var bu bölgede. Yani baktığımız zaman Yine bu etkiler zaman zaman Yine aynı haritalarda yer alıyor Bunu herkes girip görebilir yani hı hı. Üye olmanıza veyahut da özel bir şey yapmanıza gerek yok Bu Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi Radyoaktivite çevresel izleme Haritasını internetten girdiği zaman Bütün insanlarımız girebilir. Biz hı hı. şunu anlatmaya çalışıyoruz Yani Bu bölgede insanlar bu hastalıktan yıllarca Muzdarip ve yıllarca Sıkıntılarını çekiyor hı hı. Yetkililer çıkıp Kendilerine göre ülkemizi son 10 yılda seçim atmosferiyle boğa boğa bir hale getirdiler. Çıkmışlar işte birisi bir parti kurmanın peşinde, ötekisi başka bir şeyin peşinde. Bir ümmeti parçalıyor, biri bir ya insanlar parçalanıyor, heder alıyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Ve veya da bizim insanımız çıkıp bunun hesabını sormuyor. Biz e, anlatabildiğimiz zaman o bölgede yaşayan insanlar, o bölgenin suyunu, e, taşını, toprağını işleyen, ...diçen, kullanan, o bölgedeki... ...doğal yaşam alanlarını... yaylalarından denizine kadar... E, ...üreterek var eden... ...yüzyıllardır üreterek var ...üreterek var eden insanlar olarak... ...bu bölgede neler oluyor? Evet. Biz yine ölüm mü... ...solumaya mahkum hmm. ediliyoruz diye soruyoruz. Soruyorsunuz, e, evet. Bunun için, evet yaklaşık iki aydır... bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz yerde çok az... ulusal e, basında olsun, diğer basında olsun... Yerel basında arkadaşlarımızın ulaşabildiği kadar sosyal medyadan pek yer verilmedi. Sizin ee, evet. duyarlığıza da bu konuda zaten uzun yıllardır göstermiş olduğunuz da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet. Aslında biz bu teşekkür hepimizin görevi. Muhakkak. Yani bu yapmış olduğumuz bu insanca yaşamışın yapmış olduğumuz mücadelede kimseden teşekkür beklemediğimizi, sizin de beklemediğimizi biliyoruz. Ama lütfen birileri çıkıp burada neler oluyor? Bu ölçümler insanları tedirgin ediyor. Neden? Ben evet. buna açıklayalım. Sayın Bakan mesela Araklı'ya gittiği zaman Allah halletti bu Allah'ın işi dedi. işinden çıkıyordu. Acaba Allah yine bu bizim işimize mi karışıyor? Ne oluyor? Doğu Karadeniz insanlı mı hedef aldı? Bu radyasyonik etkiler nedir? Lütfen yetkililer topu beri atmadan bilimsel çalışma yaparak bu insanlara bilgilendirdi. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Ömer Şah verdiğiniz ben bilgiler için. Ediyorum. önemli bir hassas bir konuya temas ettik bugün. Evet e, Doğu Karadeniz'de e, radyasyon e, yüksekliği e, Avrupa'nın ilgili e, kurumlarının e, yaptığı ölçümlere göre Avrupa Radyolojik e, Ölçüm Merkezi verilerine göre böyle bir durum söz konusu ama maalesef e, gerekli e, mercilerden bu konuyla ilgili e, net bir açıklama henüz e, yapılmış değil sadece Doğu Karadeniz değil aslında bütün Türkiye'nin e, bu konuyla ilgili aydınlatılması e, gerekiyor Önümüzdeki günlerde biz de elbette takipçisi olacağız Evet e, bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik haftaya görüşmek üzere ekonomi ekoloji